Ya Allah duası Allah'ım, Ya Allah Kalplerde ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım, Ya Allah Gizlide yalnızca Allah vardır. Allah'ım, Ya Allah Varlıkta ilah olarak yalnızca Allah vardır. Allah'ım, Ya Allah Kainatta hakiki varlık olarak ancak Allah vardır. Allah'ım, Ya Allah Varlıklar âleminde ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım ya Allah. Göklerde ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım ya Allah. Yerde ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım ya Allah. Dünyada ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım ya Allah. Ahirette ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'ım ya Allah. Öncesi olmayan ancak Allah'tır. Allah'ım, ya Allah! Sonu olmayan ancak Allah'tır. Allah'ım, ya Allah! Ayetleriyle zahir olan ancak Allah'tır. Allah'ım, ya Allah! Gizli olan ancak Allah'tır. Allah'ım, ya Allah! Mülkün sahibi ancak Allah'tır. Allah'ım, ya Allah! Allah'tan başka yönetici yoktur. Allah'ım, ya Allah, bize la ilahe illallah'ın ilmini kolaylaştır. Allah'ım. Ya Allah, bize la ilahe illallah'ın hazinelerini aç. Allah'ım. Ya Allah, la ilahe illallah'ın ihsan ve bağışını üzerimize saç. Allah'ım. Ya Allah, la ilahe illallah'ın fazlıyla beni zengin et. Allah'ım. Ya Allah, la ilahe illallah'ın fazlıyla beni zengin eyle. Allah'ım. Ya Allah, la ilahe illallah'ın süsüyle beni süsle. Allah'ım, ya Allah, la ilahe illallah'ın güzelliğiyle beni güzelleştir. Allah'ım, ya Allah, la ilahe illallah'ın kemaliyle beni mükemmelliğe ulaştır. Allah'ım, ya Allah, la ilahe illallah'ın kuvvetiyle beni güçlendir. Allah'ım, ya Allah, la ilahe illallah'ın ruhuyla beni destekle. Allah'ım, ya Allah La ilahe illallah'ın ruhaniyetini bana amade kıl. Allah'ım, ya Allah, La ilahe illallah kılıcıyla düşmanlarımı yok et. Allah'ım, ya Allah, Beni la ilahe illallah sergisine oturt. Allah'ım, ya Allah, Ruhumu la ilahe illallah'ın bahçesinde gezdir. Allah'ım, ya Allah, Bana la ilahe illallah'ın elbisesini giydir. Allah'ım, ya Allah, Beni la ilahe illallahın nurlarıyla taçlandır. Allah'ım, ya Allah, Beni la ilahe illallahın sofrasından doyur. Allah'ım, ya Allah, Beni la ilahe illallah içeceğiyle sula. Allah'ım, ya Allah, La ilahe illallahın nurlarıyla kalbimi aydınlat. Allah'ım, ya Allah, La ilahe illallah kelimesini söylememi devamlı kıl. Allah'ım, ya Allah, Beni la ilahe illallah kelimesiyle yaşat. Allah'ım, ya Allah, la ilahe illallah kelimesini söyleyerek ruhumu al. Allah'ım, ya Allah, beni la ilahe illallah kelimesiyle kabirden kaldır. Allah'ım, ya Allah, la ilahe illallah'ın kuvvetiyle ayağımı doğru yol üzerinde sabit kıl. Allah'ım, ya Allah, beni la ilahe illallah'ın korumasıyla cehennem ateşinden koru. Allah'ım ya Allah beni la ilahe illallah'ın izzetiyle firdevsi âlaya girdir. Allah'ım ya Allah la ilahe illallah'ın nurlarının ışığında kerim olan cemalini çok görenlerden eyle. Allah'ım ya Allah Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Allah'ım ya Allah Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Allah'ın keremi, nimeti ve ihsanıyla müjdelenmiş, gönlü ferah bir mümin olarak yalnız kelime-i tevhid üzere yaşar, onun üzerine ölür ve yarın kıyamette onun üzerine haşroluruz inşallah. Allah'ın rahmeti, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve arkadaşlarının tamamının üzerine olsun.